İçlemiştik, bugüncü üçüncü varlık evrende nedir? Meleklerdir. Bunu işleyeceğiz. İnsan oğlunu bildik bizleriz elhamdülillah. Allah bizi mükerrem kılmıştır, şerefli, bütün yaratıllarından üstün yaratmıştır. İkinci cinlerdir, onu da bildik. Üçüncü meleklerdir, bunlar nedir ona bakacağız işte. Bunun haricinde evrende varlık yoktur. Ondan dolayı Burada bir prentez açalım. Derse geçmeden önce. Kim dese bu evrende uzaylılar var, onlara gülmemiz lazım. Neyle güleceğiz? Çünkü gerçek ilim bizdedir, da değil. Onlar hayalet görüyorlar. Yüz sene kusurdur uzaylıdan bahsediyorlar. 70 sene kusurdur ufulardan bahsediyorlar. Hiçbir şeyde ilmle sabit değil ve sabit da. Çünkü olsaydı Allah Subhanahu Teala bize haber verirdi. Öyle bir şey yoktur. Üç tane Allah Subhanahu Teala evrende varlıklar yaratmış. İnsan, melek, cin onun haricinde yoktur. Onun için uzaylılar uzayda yaşıyorlar, gelecekler, savaş açacaklar öyle bir şey yoktur. Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem dünyanın çizgisini bize çizmiştir. Aden Zeyr. Şimdi bu üç varlık üzerine biz üçüncü varlık dedik melekler üzerine dersimizi yapacağız e, bu melekler meselesi de madde madde olduğu için ben özetlemeyeceğim şu anda arkadaş yine metinden okuyacak biz ne yapacağız? at madde madde meleklere iman önemli meseledir demeyelim ya meleklere iman etmek işte melekler var iman ettik bunların datayları var o detaylar da müminin hayatına yansır, hayatına yansımasını da imtihan tarlasıdır demektir. Ondan sonra terazi de önüne çıkar, ondan sonra sonuncunu bilintirir. Yani imani meseleler, meleke ima, iman etmek güncel hayatımızda imani meselelerimizde bizi ya cennete sokar, ya cehenneme sokar. Onun için meleklere iman, imanın ikinci ana şartlarından birsidir. Olmasa olmazıdır. Evet. Meleklere iman. Meleklere iman en ufak bir şüphe ve tereddüt bulunmaksızın onların var olduklarına inanmak demektir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminler de iman ettiler. Onlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve rasullerine iman etti. Oku. Meleklerin varlıklarını inkar eden bir kimse kafir olur. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü inkar ederse, hakikatten iyice hakikatten iyice uzaklaşmış, sapıklığın en koyusuna dalmış olur. Evet. Önce melek kelimesi, Arapça'da başka çökenlerden gelmiştir. Melek kelimesi, Malik'ten gelmiştir. Eluka'dan gelmiştir. Bunlar nedir? Eluka Arapça'da yani Risale. Risale. Melek'te ne yapar? Mesaj getirir. Oradan alınmıştır. Bu bir addır. Önemli değil biz bilelim nereden gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize söylememiş bunu. Onun için şer'en biz isimlerin şer değil anlamı olsun. Yani melek her nereden gelmişse önemli olan nedir? Şeriat bu varlığa bu ismi vermiştir. Biz de bunu böyle hitap ederiz. O da Kur'an'da sünnette melek diye geçiyor. Onun için bizim için önemli değil. Niye buna melek söylemişler? Ha bunun ne bakabiliriz Arapçada? ama bu bizi bağlamaz şer'an. Şer'an Allah buna melek demiştir, biz de buna melek diyoruz. Nasıl bize insan demiştir, adam ol demiştir, ona cin demiştir, şeytan demiştir. Biz de ona olduğu terimleri kullanırız. Biz kitabın öncesinde söylemiştik hatırlarsınız. Şeriat bir meseleye terim bırakır, bir de lugavi terim var. Lugavi terimden bazen şeriat eşit olur, bazen çatışır. Mesela eşit olan terimler çoktur. Çatışan terimler az da olsa çatıştığı aslında hangi terim ön plana çıkar? Şerii terimler çıkar. Şer'i terimler ön plana çıkar. Namaz gibi mesela. Namaz lughatte de nedir? Duadır. Ama şerîte nedir? Özel ibadettir. Özel zamanda, özel e, zamanda, özel hareketlerden, özel talafuzlardan bir ibadettir. Demek şer'i terimler bizim için önemlidir. Melek kelimesinde de şer'i terim bizim için önemlidir. Nedir? Meleklere iman nedir? İman nedir dedik arkadaşlar? imanın aslına ne dönsek dedik terim olarak lügac olarak dedik inançtır. Ama terim olarak ehl-i sünnette iman itikattır, kavuldır, ameltir. Yani kalp, dil, azalar. Bu üçü bir arada oldu, şer'i iman olur. Eydir meleklere iman nedir? Bu üçüyle ne olur? Kalp tek başına yetmez, dil tek başına yetmez, azalar ikrar etmesi tek başına yetmez. Üçü birbirine yak paradir. Ayrılmaz, parçalanmaz. Birini çıkartsan iman bozulur. Bütün meselelerci. Onun için burada ehl-i şünnet ne diyor? Meleklere iman etmek gerçek bir tasdiktir. Tasdik nerede olur? Kalpte olur. Gerçek bir tasdik. Tasdik nedir? Yani ben meleklerin Allah'ın dediği şekilde bu evrende varlar inanıyorum. Kalbim de buna mütmeğindir. Âmenna ve saddakna demiştir. Eydir bunu dışarıda nasıl fark ettirmem lazım? Bunu dilden ikrar etmem lazım. O da nedir? Hakiki bir gerçek bir ikrardır. <gülüyor> i̇krar edeceğiz. Evet diyeceğiz melekler, varlıklardır. Allah bunları yaratmıştır. Bu şeyden yaratmıştır. Böyle canlardırlar, böyle şeylerdir. Bu da beraber baraba. Ondan sonra nedir? Teslimun tam. Bu inandığımıza gerçek bir teslimiyet olur. Muminin şiarı nedir? Dedik amennâ ve saddaknâ, semînâ ve ata'nâ. ve itaat ettik. Eşittir nedir? Sifatları Allah Teala'dan geliyor bize. İşte bu, bu maddeden yaratılmışlar, böyle yaparlar, görevleri budur. Biz bunları eşitiyoruz. Ondan sonra diyoruz doğrudur, itaat ediyoruz. Olduğu gibi kabul ediyoruz. Bu üçüyle beraber hakiki bir imanımız olur. Bu üçü bir arada oldu, bizim imanımız doğrudur. Meleklere imanımız doğrudur. Meleklere imanımız da doğru olsa Allah'a imanımız, şer'i imanımız ne olur? Tamam olur. İyidir. Bu böyle inanç, tereddüt, şüphe, detir, detir, detercin, detercinlik kabul eder mi? Etmez. Neden? Neden? Çünkü kalbim dilim azaları ne yapıyor buna teslim olmuştur ikrar etmiştir Onun için Allah subhanehu Teala Bakara Surasında 185 ayette bu ayet dedir 5 tane 5 tane imanın şartlarıyla ilgilidir hemener Raullü bu elçim. Muhammed Resul Nebi iman etti. Bima unzile ileyhi min Rabbih. <gülüyor> Rabbinnan inen itikada o şeriat paketine iman etti. İtikat da şeriat paketinin içindedir, ayrılmazdır. Ve <gülüyor> mu'minun onun onunla beraber müminler. Burada müminler nedir? Eiderhet <gülüyor> Resulullah'ın zamanında müminler mi? Yoksa kıyamet gününe kadar mı? istimrariye devam ediyor. Kıyamet gününe kadar müminin bu sıfatı devam eder. Kim bu kriterlerin altına girse Resul'dan barabar aynen iman etmiş, cennete de aynen yere girebilir. Onu hiç Allah subhanahu ta'ala diğer vakıa suresinde ne diyor? ثُلَّتُمْ مِنَ الْاوَّلِينَ وَثُلَّتُمْ مِنَ الْاَخَرِينَ Öncelerden bir grup, sonracılardan da bir grup, üçü de cennette aynen yerdediler. Evet. O mukarribun, mukarribunlar için ne diyor? Thülletun minel evvelin ve kalilun minel ahirin. Öncekilerden üçte bir, sonradakilerden az. Demek ki mümin her zaman olabilirsin. Neye inandılar ya Rabbi? Kullun, <gülüyor> amene. Bunlar hepsi bu meselelere inandılar. Billahi, Allah'a iman. Biz bunu işledik 6 derste. Ve melekatihi meleklerine iman. Sonra diğer detaylar geliyor. Ve kutubi kitaplarına, ve rusuli resullerine iman. La nüferriqu beyne ahedim min Burada beş tane neyi kaldı? Şeyi aldı. İmanın şartı zikrediliyor. Ne kaldı? Kaza ve kader. O da da başka ayetlerde desteği var. On da kaza ve kader dersinde inşallah onu da açıklarız. çıkolarız. Deliliyle. Yani. Demek ki bu nedir? Delildir ki meleklere iman etmek İslam'ın şartıdır. Bu ayetin nasıydı? Ondan dolayı burada ne oldu iman etmek meleklere? Kat'i şart oldu. Vücubun kat'i. Neden vücub oldu burada, vacib oldu, iman etmek şart oldu burada? Çünkü ayet nasıl ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu öyle tebliğ etmiş, böyle inanmış, ashabı da böyle inanmış dört imam da böyle inanmış bugüne kadar bize gelmiş bunu inkar edenler var? evet var melekleri inkar edenler var ama inkar eden ne olur? yentevil eden onları ne olur? Ha? ne olur? kafir olur İslam dininden çıkar, zaten imanın şerti diyoruz değil mi? Şart nedir? tanımı, şerti tan tanıtsak, tarif etsak nedir anlamı? olması olmazdır. Rükün nedir? Olması olmazdır. Yani binanı altı tane dikme üzerine duruyor. Birini çeksen ne olur? Bine çöker. Olması olmazdır. O zaman kim melekleri inkar etse ne olur? Şafir olur. İnkar eden var? Var. Eskiden de var. Resulullah zamanından sonra da olmuş. Bugün de de var. Kıyamete kadar da de var. Delil Allah subhanehu ve teala Nişas sırasında 136. ayette diyor ki: "Ve men billahi kim Allah Teala'ya çifretse, yani inkar etse. Ve melaikatihi meleklerini, ve kutubihi kitaplarını, ve rusulihi resullerini ve yevmil ahir ahiret gününü Ne olur? Fakat dallâ dalâlen ba'îd. Şirattan müstakimden, doğru yoldan derin bir sapkınlığa düşer." Ciddi. Yani derin sapkınlık artık sirata dönüşü yoktur. Bitti iş. Derin sapkınlık seni nereye götürür? Cehennemin içinde kendini bulursun. Kapsında da değil. Kapsında diersin. Belki Allah'ın rahmeti seni kuşatır. Hayır. İçinde kendini bulursun. Onun için e, meleklere, melekleri inkar eden, yani onun varlıklarını Allah'ın cetirdiği imanla iman etmeyen, yani Allah Teala diyor bunlar nürden yaratılmış. Sen dersin hayır bunlar e, yoktular. Bunlar e, şeydiler. Bunlar öyle manevi şeylerdiler. Ne olur? Çafir olur. Evet. Devam edelim. Diğer paragrafı okuyalım. Bu sebeple Değerli Sünnet ve Cemaat icmali yani topluca ve tavsili yani ayrıntılı olarak meleklere inanırlar. İsimleri bildirilmeyen meleklere icmali olarak iman ederler tavsili olarak vardıklarına iman etmeye gelince vahiy getirmekle görevli Cebrail, yağmuru yağdırmakla görevli Mikail, sure üflülmek üfürmekle görevli İsrail, ruhları almakla görevli ölüm meleği ve cehennemin bekçisi Hazin gibi Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isim isim bildirdikleri meleklerin varlığına el-üsnetler cemaat iman eder. Evet, şimdi melekler bir ümmettiler. Bunların çeşitleri var, insan gibi çoktular. Hatta insandan sayıları daha çoktur. Sayılarını Allah'tan başka kimse bilemez. Eydir bu melekler, biz inandık meleklere. Bütün detayına inanacağız? Yoksa neye inanacağız? Ehli Sünnet inancına göre melekler bizim şeriat peketinde ne gelmiş bize detay? ona inanacağız. Ne detay yoksa biz kendimizden detay veremeyiz. Yani Allah Subhanahu Teala vacip olan üzerimize evet melekler toplu bir şekilde melek alemi var. Bular varlıklardır. Allah'ın kullarıdır. Allah bunları yaratmıştır. Buna inanıyoruz. Ama bunun detayına kim ne yapar? Nasıl ibadet ederler? Ne yerler, ne içerler? Bunu şeriat yani Allah Teala elçisi vasıtasıyla bize ne haber vermişse o kadar inanırız. Onun haricinde ne yaparız? İna tehvil edemeyiz, kendimizden itikat da getiremeyiz. Mecburuz biz Allah'ın söylediği kadar inanmam inanmamız. Neden? Çünkü İslam şeriatı, bu neden ayakta durar. İslam şeriatı teslimiyettir, imandır, tasdiktir. Onun için Akıl, mantık diğer dinlerden, diğer felsefelerden bir bize eski kitaplardan bir itikat gelmişse bu konuda biz diyoruz kusura bakmayın buna inanmıyoruz. Biz şeriat paketinde sahih olarak ne gelmişse, uyduruk hadisten de değil, sahih ne gelmişse o kadar inanıyoruz. Onun haricinde durarız. Çünkü nedir? Melek meselesi nedir? Gayiftir. Dedik bizim itikadımızın en önemli mesele nedir? Geybe teslim olmaktır. O zaman geyb dedin, intihan tarlasıdır. Her şeyi görsek inanmak o zaman mecbur olur. Onun için intihan olması için geyb olması lazım. Ezber yapmamız lazım. İşte bu geybtir. Meleç alemi de geyb olduğu için bizden bir müminle, bir musulmanla gerekli olan neye inanması lazım? Cenel meleklere inanmak lazım. Dataya gelirken şeriat yoluyla ne gelmişse ona inanırız. Datayı bütün melekler var. Şeriat yoluyla örnek versek neler var? Örnek versek Cibrail var. Cibril aleyhisselam neyle mükelleftir? risale tebliğ etmekle. İsrafil aleyhisselam suru üflemekle. Mikail aleyhisselam he, dağlar, e, yağmurlardan e, müvekkeldir. Ee, melek i maut ölüm meleği ruhleri almağla mükelleftir. Bir de hazin var. Hazin ee, ataş meleği. E, cehennem bekçisi ayette geçtiği gibi ya hazin geçiyor ayette. Bunlar geldi inanırız. Bunun haricinde nedir biz? İnanmalı. Mesela örnek versek, Mesela melek-il Nedir melek-il mevd? Rühleri Allah'ınla mükellef olan bir melektir. Tabi bu teç başına bir melek değil. Bunun da bir ordusu var. Yani bu baş melektir. Neyle mükellefler insanların ruhlerini almak için. Melek-il başlıdır ama elemanları da var çalışıyor. Onun için bakıyorsun bir insan bir anda Yüz tane, çi yüz tane, bin tane insan ölebilir. Melek ilmûd nasıl bunları alıyor? Tek, tek değil, ona da bili tektir. Allah her şeye kadirdir. Ona öyle gücü vermiş ki her yerde alır. Ama şeyde yardımcıları var. Sahih hadislerde geçtiği gibi alıyor. Yen de aynen anda ölmüyorsa, ne düz birden ölmüştür, belki ölmemiştir. Saniyeler sürmez, peş peşe ruhları alır. Bu melek ilmûd. Adı Kur'an'da, hadislerde Melek-ül geçiyor. Ama bazı zayıf hadislerde, yani bazı kitaplarımızda adını ne söylüyorlar? İzrail. Biz buna inanmak lazım mı? Lazım değil. Cibril aleyhisselamın adı nedir? Evet Kur'an'da, sünnette, Resulullah'ın itikadında geçiyor. Biz de buna Cibril aleyhisselam deriz. Ama Melek-ül İsrail İzrail diyebilir miyiz? Bakarız. Kitap sünnette geçiyor, arıyoruz, yoktur. Dört imam söylemiş mi, yoktur. Sonradan bu eklenmiştir. O zaman diyemeyiz. Yani diyemeyiz, ölülerin ruhunu alan insanın rühünü alan İzrail'dir. Eydir bunu araştırıyor alimler. Nereden gelmiş bu İzrail? Bakıyorlar, Yahudilerden bizim dinimize eklenmiştir. İşte ondan dolayı biz Melek-i Mute' İzrail diyemeyiz. Ama Maalesef bugün de Türkiye'de değil bütün İslam aleminde bu yerleşmiştir. Ama ilmi olan, kitap sünnete, dört imama uyan bu çelimeyi kullanmaz. Evet. Ne kullanırız? Melekül deriz. Evet. Devam edelim. Ehli sünnete göre melekler Allah'ın yarattığı kullardır. Allah onları nurdan yaratmıştır. Gizli güçler değil, gerçek varlıklardır. Allah'ın yarattığı türden varlıklardır. Meleklerin hilkatleri çok büyüktür. Onlardan kimisinin iki kanadı, kimisinin üç, kimisinin dört, kimisinde daha çok kanadı vardır. Cebrail'in 600 kanadının bulunduğu bildirilmiştir. Melekler Allah'ın ordularındandır. Bunlar Allah'ın izin verdiği hallerde çeşitli cismani şekillerde görünme gücüne sahiptirler. Melekler Allah'a yakın ve değerli varlıklardır. Melekler yemez ve içmezler. Allah'a ibadetten bıkmaz, usanmaz ve yorulmazlar. ...güzellik, hayal ve düzenlilik gibi özelliklere sahiptirler. Melekler Allah'a itaat etme ve isyan etmeme fıtratında yaratıldıkları için insanlardan farklıdırlar. Allah onları kendisine ibadet etmeleri ve emirleri yerine getirmeleri için yaratmıştır. Yüce Allah onlar hakkında şöyle buyurmaktadır. Rahman evlat edindi dediler. O bundan münezzehti. Bilakis onların evlat dedikleri melekler...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 Bir de gelelim bakarım bunlar nasıldılar. Hakkımız var. Yani Allah Teala haber vermişse demek ki bizim hakkımız var bilmemiz lazım. Allah Teala bizim neye ihtiyacımız olur? Onu haber verip. Neye ihtiyacımız olmaz? Haber vermemiş, imtihan tarlası bırakmış onu. mı? Teslimiyet, Allah Teala insanın ihtiyacı olacak kadar ilim verir ne hangi ihtiyacıyla, hangi ilmiyle cennete gider, onu haber vermiş bize. Şeytan gelir ne diyen? Kurcalar. Neyden olmuş, nereden gelmiş, ne olmuştur filandır seni meşgul eder bu şeylerden, asas meseleden seni uzak tutar. Neden? Şeytan bizim neyimizdir? Baş düşmanımızdır. Kendisi gittiği yere babamızın yüzünden bizi de götürmek istiyor. Onun için Allah-u Teala elçileri gönderir, sakın hay onun gittiğine gitmeyin diyor. Eydir melekler Allah Teala bize haber vermiş. Neden yaratılmışlar? İnsan oğlunu Allah Teala neden yaratmış? Çamurda. Cinleri neden yaratmış? Ataştan, ataşın dumansız yerinden bele e, öz ataştan. Melekleri neden yaratmış? Nürden. Nerede geçiyor bu? Kur'an'da geçiyor. Nerede geçiyor bu? Sünnette geçiyor. Bu üçüne biz inanıyoruz. Ama insanı nasıl Allah Subhanahu ve Teala çamurdan yaratmış? Şu anda biz çamur değiliz. Ama çamurdaki olan fiziksel maddeler bizde var. Cinleri de ataştan yaratmış. Ama cinler böyle ataş değiller, yürürler. Ama onlar da ataşın maddeleri var ama nasıl şekilleri bilemeyiz. Ama muhakkak ateş değiller. Çünkü ateş olsaydılar, onları Allah, ceh Allah cehennemde ateşte nasıl cezalandırdı? Demek ki, onları bir şekilde geçirmiş. Biz de çamurdan yaratıldık, ama şu anda çamur değiliz. Bir iğne soksan elimiz acıtır. E, cehennemde de öyledir. Allah Teala ayette diyor ki, cehennemdeki insanların derileri yanar, derilerini kullemâ nazıca cülûdehum beddelnâhum bu derileri Yandıkça değiştiririz onu, yeni deri koyarız. Elleti nedir? Hatta yudhikul adab. Hatta azabı tatsılar. Çünkü bilim yeni ispat etti. Sınırlar deriledir. Onun için Allah'ın bizi asas maddeden yaratmış, sonra dönüşülmüştür. Eydin melekleri neden yaratmıştır? Nürden yaratmıştır. Nürdür. Ondan dolayı melekler nedir? Latif bir cisimdiler. Nurani bir cisimdiler. Ama nedir? Muhakkak bir cisimdiler. Yani böyle hayalet değiller. Böyle nür gibi değiller. Sıkışırlar bir yerden çıkallar, Böyle masaldaki gibi, yani çizgi filmdeki gibi. Hayır. Melekler bir varlıklardılar. Cisimdiler ama latif bir cisimdir. Nurani bir cisimdiler. Bunları allah Teala kabiliyet vermiştir bir şeye şekillendir şekillenebilirler temsil ederler he şekle de girebilirler istediği şekle Allah'ın emriyle girebilirler ondan dolayı ehli sünnette itikat şer'tir bunlar hakiki varlıklardır değil ki manevi varlıklardır yani Manevi varlık nedir? İşte melekler, akılcılar, mutezile, çökenli bir günde de var, Türkçe'de de var, ötürler. Ne diyorlar? İşte melekler manevi bir varlıklar, hire delaletler. Şeytanlar, cinler de şere delaletler. Onlar da manevi bir varlıklar. Öyle bir varlık yoktu. Bunlara inanıyorlar ama uzaylılara, uzaylılardan korkuyorlar. Ne zaman olsa gelecekler bizi e, işgüdü işgal edecekler. Ya ne kadar görürsün şeytan insanın fıtratını, aklını nasıl bozuyor. Ama biz müminler olarak bu şeylere, hurafalara tapmarız. Ne yaparız? Biz Allah'ın şeriat paketinde ne inancı var ise ona inanırız. Hem iç huzuru, hem diş huzuru, hem bu dünya huzuru, hem o bir dünya huzuruna nail oluruz inşallah. Onun için müminin çetrefi yoktur. Bakın bir gün televizyonda, televizyonda otursun Bilim adamları, işte uzaylılar geldi filan şey oldu, yarın gelirsiniz iş yerinde her çeşit uzaylılardan bahseder, her çeşitin bir korkusu var. Neden? İnanç olmadığı için şeytan istediği yere götürebilir seni. İşte ne dediler? Akır kıyamet kıyamat kopacaktır. Ne zaman? 21, Aralık. 21 Aralık'ta bilmem hangi inançta, tarihten önce bir inanç varmış, o inançlarda öyle yazmış, bir günde, işte olacak mı? Hocalar çıktı bile televizyonda fetva vermeye başladılar. Halbuki kıyamet alemetleri belli. He? Tarihi cizlenmiş. Anlatabildim. Bakıyorsun hiç ilakası yoktur. Allah'ın şeriatin peketindeki ima, imanı inanmadıkları için tarihin köşelerinden, bilmem neresinden bir akide geliyor. Hemen sak sol göster, götürür insanları. E bu nedir? Bu işte tehlikeli meseledir. Şeytana uymaktır. Rahmana uyan Rahman'ın elçisine uyan Resulullah'a uyan, imamların imamına uyan her imamına uyan bu dünyada cennete girer, o bir dünyada cennete girer. Evet şimdi bu meleklerden ilgili Allah subhane teala Bakara surasında 30 ayette meleklere meleklere ne dedi? وإذ قال ربك للملائكة Allah Teala meleklere dedi inni caalun fil ardı halife. Men yer üzerinde bir halife yaratacağım. Demek ki melekler manevi bir varlık değiller. Nediler? Hakiki bir varlıktı. Allah Teala onlardan konuşuyor, muhatapları oluyor. Demek ki buradan da delalettir ki neye inanırız biz? Ehli sünnet itikadında melekleri Allah Teala İnsan oğlundan önce yaratmıştır. Hatta yeri gölgü yaratırken meleklerine yaratmıştır. Sonra cinni yaratmış, sonra oğlunu yaratmıştır. Evet. Bu melekler nedir? Hakiki bir varlıklardır. Buların nürden yaratılmış asıl meskenleri neredir? Sema'dir. İnsanoğlunun yeri neredir? Hı? Bu evrende nerede yaşıyoruz biz? Bir gezegen var, adı nedir? <gülüyor> ha? Yer, değil mi? Ne diyorlar? Yer. Yer küresi. Yer yüzü. Yer Yeryüzü. yüzünde kim yaşıyor? İnsanoğlu yaşıyor. Cinler nerede yaşıyor? Onlar da yer yüzünde yaşıyorlar. Ama cinlerin bir fark bizden bir avantajları var. Yer yüzünün samasına da gidebilirler, biz gidemiyoruz. Biz çok ilim kendimizi sayıyoruz. İlim, ilme şey yapmıştık, uzaya muzaya gidiyoruz. Ama hala kim gidiyor? Yen gidiyorlar, yen gitmiyorlar. Bilmiyoruz ki. Ama işte göndermişseler bir kişi, on kişi gidiyorlar. Dünya kadar para koyuyorlar. Ondan sonra 60 senede bir füze gönderiyorlar. Ondan sonra bekliyoruz, bakalım ne olur. Ama ee, cinler hem yer üzerinde bizimle yaşıyorlar, hem de samada kullanıyorlar. Melekler nerededir? Melekler asıl meskenleri birinci samadan sonra dediler. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci samaya kadar melekler var. Hatta Rabbimin arşini melekler taşıyorlar. Sidretin müntahaya kadar melek var demek ki. Bu da neye delalettir? Meleklerin yeri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin yaratılışı ile ilgili diyor ki: "Khuliqatil malaikatu min nurin." Melekler nürden yaratıldı. "Ve khuliqal cinnu min maricin min nar." Cinler de ateştan yaratıldı, ateşil özünden. "Ve khuliqa adamun mimma wasifalakum." Adem aleyhisselam da neden yaratıldı? Size vasf olunandan. Nedir bize vasf olunan? Çamurdan yaratıldı. Şura şurasında da beşinci ayette tekađu şamawatu yetfattarn min fawqihin, ve al-malaikatu yubbiğun bhamd rabbihim, ve istaĥfirun liman fil ardı. Ala, inna Allāh hu al-ghafūr al-rāḥīm. Dur ki, şifredet insan oldu, ha? Şamacak korkusundan ayır yarılabilir. Onun üstündeki melekler tesbih ederler Allahu u Teala'ya. Yerdekiler istiğfar ederler. Ne demektir? Melekler nerededir yani? Semadedir. Bu ehli sünnet itikadına göre melekler semada yaşıyor. Ondan sonra bu melekler dedik latif, he, nürden yaratılan varlıklardır, gerçeklerdir. Eydir bunların şekilleri nasıldır? Bunu da biz bilemeyiz. Bu da cinci gibi bizden mübemdir. Neden Allah Teala bunu kapalı tutmuştur bize? Çünkü intiharlasıdır. Nasıl cinleri bilmedik nasıldır? Ama Allah Teala genel bir çizgi vermiş. Cinler genelde çirkin olurlar, korkunç olurlar, şekilleri, melekleri tam tersini Allah Teala vasf ediyor güzellikle, ha disiplinden, istihfardan, ibadetten ne yapıyor? Vasf ediyor. Ondan sonra varlıkların şekillerini bilindirmiyor bize. Ama ne diyor? Çok güzeldiler. Sözleri güzel, kendileri güzel, disiplin. Bazen de diyor bazı kanatlıdır, bazı kanatı yoktur. Bazının iki kanatı var, bazının dört kanatı var, bazının altı yüz kanatı var. Cibir Aleyhisselam selam cibir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü. Altı yüz kanatıyla iki sefer. Bir meçede gördü onu, bir de südretil müntehade. Evet, bu da nedir? Meleklerdir. İki kanatı olan, üç kanatı olan, dört kanatı olan, yen de fazla olan. Şu da Tehrim Suresi 6. ayette Allah Subhanahu Teala melekler hakkında şöyle buyuruyor. Elhamdülillahi Fatır Pardon Fatır Surasında birinci ayette Elhamdülillahi Fatır Semavati Vel Ard Ca'ilil Melaiketi Rusulan Ulu Ecnihati ve Vethulâta Ve ruba Yezidu Fil Halki Ma Yaşâ İnnallâh Alâ Kulli Şeyin Kadir Burada Ayette Diyor ki Allah Subhânâhu Teala Meleklerden Elçi Göndermiş Oğları da İçi kanatlı, üç kanatlı, dört kanatlı istediğin kadar da vermiş oları. Bazı sıfatları ayette geçiyor. Mesela ateş meleği, cehennemdeki ateş meleği nasıl, nasıl olur? Ha? Nedir? Yerine göre yaratılmıştır. Şiddetlidir. Yani biz dedik melekler latiftler ama ateş meleği şiddetlidir neden ne göre varı sonu yapar o da ya eyuhellezine amelu qu anfusukum wa ehlikum naram wa quduha an-nasu wal ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi cinnet meşgulsünüz onlara o ateşten kuruyun ki onların odunu yanacak maddesi taşlarla insanlardır. Oların da üzerindeki bekçiler şedid ha? katı meleklerdir. Allah'ın emrinden hiç çıkmazlar. Onun için cehennemde melekten cehennemliklerin ebedi çağ çağfirlerin cehenneminde meleklerle ebedi kalan cahirlerle Melekler arasında diyalog geçiyor. Allah Teala bunu Kur'an'da anlatıyor. Ne diyor ya Malik? Ey Malik diyorlar. Allah bizi dinlemiyor artık. Sesimizi duyduramıyoruz. Çünkü o mahfuzda yazılmış bu. Dünya yaratılmadan önce cehenneme girdin, sen bitti, ihanete uğramışsın. Kimse seni duymaz. He? Bizi kimse duymuyor. Narum Musa da Ayette geçiyor Humazede musade nedir? Kapanmış. Nasıl seni bir bir konteynere koyarlar, kapıyı kapatırlar, üzerine bir çilit vurarlar. Kapandı, kimse seni duymaz. Musattır üzerimize kapanmış, kaynak sıkılmış kapısı. Ne diyorlar? Ya malik. Ey Malik, bizi duymuyor kimse. Barik sen burada Allah Teala seni duyar. He? Ud'u lena rabbek. Rabbine dua et. لِيُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا Bir gün azabı azaltsın üzerimizden. Yok kaldırsın, faydaz demeyelim. Bir gün azaltsın. Dür bazı rivayetlerde Malik bin sene olarak cevap vermez. Böyle durmuş, kalk, kalk, sert suratlı Bin sene sorar, اِخْسَعُوا فَاِنَّكُمْ مَا كِثُونَ İخْسَع yani süs, siz ebedi olarak kalıcısınız. Azarlamaktan yani. İşte bu meleklerin sifatlarıdır. Geleceğiz şimdi meleklerin sifatlarını. Melekler Allah'ın neyidir? Askerleridir. Allah'ın askerlerinin sayısını kim bilir? Allah'tan başka kimse bilemez. Öyle çoktular ki melekler Allah'tan başka kimse bilemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki melekler semaya çıkarırken bazı semada ayağım basacak yer bulamıyordum. Her yerde bir melek Allah'a yer yani rükû yapmış, yani yapmıştır. Beyt-ül Ma'mûr Yer üzerinde var, onun paralelinde yedinci samada beyt Beytül Ma'mûr var. Burada insanlar tavaf durmaz. Hz. İbrahim nida ettikten kıyamet gününe kadar tavaf devam eder. Beyt-ül Ma'mur'da da melekler tavaf ediyor. Yetmiş bin melek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ciriyor, tavaf ediyor, ondan sonra çıkıyor, ilel-ebed dönmüyor de Sıra gelmez ona. İlel-ebed. Allah'ın askerini kim bilir sayısını? Allah. Niye bu kadar çoktur? Çünkü Allah kerimdir, azizdir, ganidir, cabbardır. Ne kadar azim olduğu ortaya çıkıyor. İşte Allah'ın askerlerini Allah'tan başka kimse bilmez. Ne dedi orada? Ve ya'lemu junuda rabbika illa hu ve illa lil beşer. Allah'ın askerinden Allah'ın askerini Allah'tan başka kimse bilemez. Ama bu bir, bir hatırlamaktır. kim için, insan olduğu için. Bil ki isyan ediyoruz. İsyan ettiğin meselenin küçüklüğüne vahametine bakma. Kime isyan ediyorsun? Onun büyüklüğüne, küçüklüğüne bak. Azimliğine bak. O da kimdir? Rabbil alemindir. Evet. Bu melekler dedik ki çok azimdiler. İstedikleri şekle girebilirler. Ama hangi şekilde girerler? Her zaman güzel şekillere girerler. Kimin aksine? Cinin aksine. Cin şer odağıdır her zaman kötü şekle girer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki siyah köpek gördünüz, simsiyah hiçbir tüy yok bile bayaz. Onda o şeytandır. Bazen ilan kılıfına girebilir. Onun için e, cinler kötü şekilde girer. Melekler sadece ne olur? Güzel şekillere girerler. İnsan şekline girerler. Vesaire. Onun için Allah subhanehu ve teala Hazir Meryem'den haber verir için ne dedir? فَأَرْسَلْنَا اِلَيْهَا ruhana, <gülüyor> فَتَمَثَّلَا leha بَشَرًا سَوِيَّا Meryem'in biz ruhumuzu gönderdik. Ruhu kimdir? Cibril Aleyhisselam. Gönderdik. Meryem peygamber değil. Kadın peygamber olmaz. O zaman Cibril Aleyhisselam'ın görmesinin imkanı yoktur. Ne oldu? فَتَمَثَّلَا <gülüyor> لَهَا Temethul nedir? Kılıfına girdi. Misillendi, şekillendi. Onun misli oldu. Ne oldu? İnsan mislinde geldi. Ha? Beşeren seviyya. Beşer hem de beşerin en mükemmeli şeklinde oldu. Yani çok düzgün bir beşer. Bir de Hz. İbrahim'in misafirleri geldi ya dediler işte biz Hazret Lut'un kavmunu alt üst etmeye geldik. Bu ayette de e, Zariyet Surasında هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ حَد۪يثُ el اِبْرَٰه۪يمَ muk mukramin, Mükerram zayıfları yani şerefli zayıfları. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ سَلَامًا Cirdler üzerine salam dedi. قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ Onları tanımadı. Salam verdi. Sonra ayet devam ediyor. Sonra bildi bunlar meleklerdir. İşte bu nedir? Şekile girebilmekleridir meleklerin. Sura Lut aleyhisselam'ın yanına geldi aynen melekler insan şeklinde. Ve lemma caatru şulana Lutun si'a bihim ve daqa bihim dar'a ve kâl Melekler insan şekline girebilirler, en de güzel latif şekillerine girebilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında biliyoruz Arabi şekline girdi, geldi. Meşhur bizde ne ne ne, ne hadisi. İman Cibril hadisi meşhur imanla İslam'ın şartlarını anlatır can. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ciddıktan sonra dedi işte bu Cibril'dir gelmiş size dininizi öğretiyor. Evet. İyidir melekler erçek miler dişi çok çoğalırlar mı? Hayır. Melekler in, insan erçek var dişi var çoğalır. Cin insan erçeği var, dişisi var, ümmettir çok alır. Ama melekler ne kadındılar ne erçekler, Ne dişidler, ne erçektiler. Çok almazlar. Nediler bunlar? Allah'ın mukarram kullarıdır. Mukarram nedir? Ha? Üstün kullarıdır. Şerefli, Allah'a yakın olan. Mukarram ve mukarram. Allah'ın nedir Allah'a yakın olan kullardır. Buların görevleri nedir? Meleklerin görevi? Meleklerin görevi ibadettir. Allah'ın emrini uygulamaktır. Eydir meleklerin insanla cinnin farkı nedir? Olar mükellef değil, biz mükellefiz. Mükellef ne demektir? Yani insten cin mükelleftir, imtihana tabidir. Elçi gönderilmiş, imtihan var. Ama melekler mükellef değiller, imtihan yoktur olacaktır. Çünkü onlarda nefis şehvet bile yoktur. Ne var? Onlar sadece cubilu ale't taati. Yani sadece itaat ederler. İsteseler isyan etseler yapamazlar. Allah böyle yaratmış onları. Ne kadar mübarektiler. Onun için Allah Subhanahu taala eee Enbiya ne diyor? Vakalu tehadir Rahmanu veled. Dediler ki müşrikler Rahman kendisine oğullar yarattı. Oğullar seçti. Sübhaneh. Sübhaneh yani Allah Sübhanehu Teala kendisini tenzih ediyor. Bu iftiradan. Allah münezzettir. Yücedir bu iftiradan. Bel. Belçesin. Yani tekkil için. Bu, bu yalandır. Doğrusu da budur. İbadun mukramun. Nedir? Olar mukarram kullardır. Üstün, yüce, şerefli e, yakın Allah'a kullar kullardır. Diğer ayette eee Hebe Suresi'nde bi eydi seferetin kiramin barara ne diyor? Bi eydi sefera. Bu levh-ı mahfuz yani Allah'ın kitapları nereden gelir? Bi eydi sefera. O elçiler gelir ki Kiramın barara. Mükerrem kullardılar, münezzehdiler bu şey iftiralardan. Bir de barara abrardılar. Bar nedir? Ha? Yani e, iyi de şey iyisi. Yani e, isyan etmez. Her şeyi hakkıyla yerine getirendir. Evet. Diğer ayette Zuhruf sırasında cehelül melaiketel meikediği hum ibadur rahmani yine bu eŞhi du halkahhum Setuktö bu şehaha de tuhum müşrikler dediler ki melekler Allah'ın atraf bu müşükler dediler ki Allah'ın kulu melekler Allah'ın Allah Allah'ın yanındaki dişi varlığlardır. Allah subhanahu teala dedi bu şehadetleri yazılır, bundan da sorguya çekilirler. Yani nedir ki? Bunlar hepsi iftiradır. Ondan dolayı melekler yemek yemezler. Melekler çok almazlar. Meleklerin bir rivayette diyor, yemekleri tesbihtir, tehlildir. Yani melek ne zaman aktif olur? La ilahe illallah der. İstihbar eder. Ha? Aynen tampoda devam eder. Eydir melek durar mı? Yani şimdi insan yemek yemese çöker. Eydir melek durar mı? Hatta zayıflasın? Hayır. Ve la yafturun. Yani fütür nedir? Biraz böyle az yavaşlama yoktur turalarda. Az bile yavaşlama yoktur. Aynen tampoda dünyanın kuruluşundan dünyanın ebedisine kadar aynen tampoda giderler. Hiç duraklama yoktur. Onun için ihtiyaçları yoktur hiçbir şeye. Çok almazlar, yemek yemezler, bıkmazlar, he? yorulmazlar, gece gündüz ibadet ederler allah Teala. Teala'ya. İbadetleri de bunların çeşit çeşittir. Bir kısmı meleklerin bir kısmı ruku yapar. İşi rukutur. Bir kısmının sucuttur, Bir kısmının Allahu Teala bilir istiğfardır. Bir kısmını onlara da yavaş yavaş geleceğiz inşallah. Onun onun hakkında da Rabbil Alemin Saffat suresinde ve meminna illa lehu makamun ma'lum. Her şeyin meleklerin dilinden konuşur ayet. Her çeşim bir makamı var, belli bir makamı var. Yani makamı nedir? Her melek bir şeyle görevlidir. Biri ruku öten görevlidir, biri insanları korumakla, biri istiğfar da vesaire. Ve inna la nahnu sâfûn ve inna la Bir kısmı da tabur tabur böyle durmuş, disiplin içindediler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, namazda istav tarasu Düz durun, saflarınızı sık tutun, dümdüz durun. Me sonra ne diyor? Melekler Rabbilerinin yanında nasıl durarlar? Siz de öyle durun. Rabbinizin karşısında. Bardağı da gösterir Resulullah diyor. Bardağı nasıl istiflersin? Melekler böyle istiflenirler Rabbil Ali. İşte ve nehnu musabbihun. Tesbih ederiz bir kısmımız. Diğer ayette fe istekberu. Eğer senin yanındaki müşrikler çibirlenseler Allahu u Teala'ya ibadet etmeseler فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ Senin yandakiler Allahu u Teala'ya çibirlenseler ibadet etmeseler Rabbinin yanındakiler gece gündüz Allah'a ibadet ederler hiç bıkmazlar duraklamazlar. Kim var Allah'ın yanında? He? Samada kim var? Melekten başka kimse yoktur. Evet. Ve lehuma men fi's semawati ve'l ardı ve men la yestekbirun. Çibirlenmezler. Neden? An ibadetih. Allah'ın ibadetinden çibirlenmezler. Ve la istahsirun. Besbihun el ve Gece gündüz namaz ibadet ederler. Tesbih ederler. ولا يفترون دراغlamazlar. Futur bir anlık olsa bile duraklamazlar. Melekler dedik Allah Teala vasfetti ettiğinde bunları güzel şekilde disiplin bir de haya, namus haya ile utangaç olur melekler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün oturmuş Hazreti Hadice'nin e, şeyinde eee odasında evinde Abubekir e, oturmuş, ayağını da uzatmış. Bacağı Resulullah'ın dışarı çıkmış. Yani tapuğundan aşağı biraz böyle, ne diyorlar aşağı tarafa? Dizden, aşağı. Dizden aşağısı dışarıdadır. Fistanı tapuktan aşağı biraz. Ayağını da uzatmış. Ebubekirciler oturur Resul'le ayağını çekmez. Hazret Ömerciler Resulullah ayağını çekmez. Hazret Osman girende Resulullah toplanır. Fistanlendirir üzerine. Ya Hz. Ayşe dikkat çeker arkadan. Der ya Resulullah babam girdi. Ömer girdi. Toparlanmadın. Niye Osman'da toparlandın? Her şey Resulullah'ın dindir bizim için. Bak Hazret Ayşe dini. Allah onu görev, görevlendirmiş. Dini bize nakledecek. Dedi ki ay Ayşe ben nasıl utanmam bir adamdan. Melekler ondan utanır. Onun için melekler neyle meşhurdular? Utanmakla. Onun için sen meleke aziyet vermeyeceksin. Elbiseni çıkarttın Bismillah diyeceksin. Sağında solunda odadaki melekler çıkmasılar dışarıya. Zor durumda kalmasılar. Hatta her koca ilişkiye girdi Bismillah diyecek ki melekler gözünün önüne perde alır. Tuvalete girdik. Avratımızı keşfediyoruz. Ne diyoruz girmeden önce? Bismillah diyoruz. Onun için bismillah ne yapıyor? Melekten senin arasına perde yapıyor. Yani güzel sıfatlar, güzel ahlak, güzel ameller meleklere mensuptur. Ne diyor Rabbil Alemin? Necm surasında "Allahu <gülüyor> şadidul kuvve du marratin festeva." Cibril Aleyhisselam'ı şadidul kuvve. Güzel iş, şiddetli kuvvetli. Ne diyor güzel meseladı? Sonra ne diyor? لَا يَسْبِحُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ Allah subhanehu wa teala ne yapar? Kavullerden Allah'ın önüne, sözün önüne söz çıkartmazlar. Ne yaparlar? Allah'ın emrine birebir uyarlar. Kim sözün önüne söz çıkartır? İnsan cin. Neden? Seçim hakkı var oralarda ya. Sonra diğer de, Veyoum yokuş ruh ve meleikat uçan, la yataklamun illa man adin leh الرحمن ve. <صَوَابًا> Kıyamet gününde he, diyor ki kimse kıpırdayamaz, gözünü çiftliğini oynatamaz. Neden? Allah'ın azametinden. Melekler de o da melekleri vasf ediyor. Tabur tabur düzülmüşler, hiçbir ses çıkartmazlar. İlaci Rahman Allah Teala çime izin verse o hareket eder o. O burada neyi delalet ediyor? Disiplinler. Ve caa rabbuka vel melaku saffan saffa. Kıyamet gününde Rabbimiz geldiğinde arasat sahasına, kıyamet sahasına Allah Teala geldiğinde melekler de onuyla saffan saffa, tabur tabur disiplinli gelirler. Hadiste de bundan çoğulaması geçiyor. ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ne dedi? Allahu Teala yanında istif, meleklerin istifi gibi sizde camide Allahu Teala'nın karşısında istiflenin. Onun için ne diyor? İstevü terassü etim musaffel evvele fel evvele. Birinci safı tamamlamadan ikinci safa geçmeyin. Bunlar nedir? Melekler Allah indinde böylediler. Bu meleklerdir. Meleklerin birçok şifatları var. Şimdi biz şifatlarda devam ediyoruz. Melekler insanoğlunun dedik tersini edilir. İnsanoğlu seçim hakkı var. Aklı var, mantıkı var. Allah Teala istese seçim hakkı vermiş. İstese her de yapar, istese şer yapar. Meleklerin seçim hakkı yoktur. Melekler sadece neye uyanlar? Emre uyanlar. İsteseler de bile isyan edemezler allah Teala. Mükemmellik sıfatıyla sıfatlandırılmışlar. Ne mükemmelleriyle? Öbudiyet. Zirvededir. Onun için bir çok ibadet etsene deriz ona? Ya melek gibi adamdır deriz. Ne demek melek gibi? Sıfır kata yani. Türkçesi argosu budur. Sıfır hata. Yani hatası olmuyor. İmkanı var mı insan meleccib olsun olmaz. Ondan dolayı burada bir şey dikkat çekiyorum. El-Sünnet alimleri insan daha Allah indinde üstündür yoksa melek. Melek hiç isyan etmiyor, insan isyan edebiliyor. Onun için el-Sünnet alimleri bu konuda ihtilaf etmişler. Melek bir kısmı demiş melekler üstündür, bir kısmı demiş insan üstündür. Racih olan salih insan cennete giren mümin bir melekten Allah indinde üstündür. Çünkü melek zaten görevudur. Üstündür Allah yanında bu dünyada da o bir dünyada da üstün kalacaktır. Ama insanoğlu seçim hakkı var diye ne yapıyor? Üstünlüğüne zorluyor, mukayat oluyor. Allah'ın ebedi yanına cennete gidiyor. Onun için racih olan hakiki mumin, cennete giren mumin Allah indinde melekten daha üstündür. Bu da nedir? ve كَرَّمْنَا بَنْ يَا اَدَمٍ adam oğlunu üstün kulduk. Hangi adam oğlunu? ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Diğer hadiste geçiyor, tin sırasında. İkram ettik sonra, yerin dibine soktuk. إِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُونَ İlla istisnadir, iman eder. Evet. Allah'ın emrinden çıkmazlar, korkarlar. Ve kâluttakaza'rrahmânu velede subhânehu bel ibâdüm mukremûn lâ yesbiqûnehu bil kavli ve hum bi'emrihi ya'malûn ya'lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfuhum ve lâ yef'alûne illâ limen irtadâ 26. 27, 28. Ayette. Burada da Allah Teala diyor Allah'ın emrinin önüne çıkmazlar. Allah oların ne yaptığını bilir, olar da Allah'tan kör kork, hakkıyla ile Ha, ve kimseye de şafaat etmezler illa Allah'ın emri olmasa. Ne kadar disiplimli Allah'a itaat içerdiler. Allah bunları bize örnek gösteriyor. Diğer ayette, La <gülüyor> Allaha ma amaruhum ve yafalun ma etmezler Allah'a. Melekler yerlerinde durmazlar. Cörevlerine göre bir kısım meleklerin cörevi yerden iner, yerden çıkar. Yere iner, asmana çıkar. Cörevi budur. O da ne? Hangi surada geçiyor? Me'arit ee, surasında Te'rucu'l-melâiketu ve'l-ruhu ileyhi fî yevmin kâne miqdâruhu khemsîne elfesene Melekler ve Cibril aleyhisselam ne olur onun yanına giderler bir de oradan enerler ne kadardır o zaman 50000 sene 50 he bin yıl sonra ne diyor nezele bihi ruhul emin ala kalbika litakun minel mundirin ruhul emin Cibril senin kalbine neyi indirdi nereden indirdi لوحي محفوظdan Rabbinin yanından kalbine indirdi sen Sonra melekler dedik gece gündüz tesbih eder. Hiç dilleri kesilmez. O da Saffat Suresinde وَاِنَّا, وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ Bu da delalettir. Neye? Melekler gece gündüz ibadet ediyorlar. Melekler sema dünyasında Beyt-ül Ma'mur'da tavaf ediyorlar. Dedik ki Melekler tavaf ederler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: İsra hadisesinde "Farufi'a ileyye Beytül Ma'mur, Beytül Ma'muru Jordan. Fesaeltu Cibril, fekâl hada Beytül Ma'mur." dedim "Ey Cibril, bu nedir?" dedi "Beytül Ma'mur'dur. Yüsalli fihi kullu yevmin 70.000 melek." Her gün 70.000 tane melek orada namaz kılar, tavaf eder. Eğer خرجu لم يعود اليه آخر ما عليهم. O da en son şeyleridir. Çıktılar girmezler daha. Bir kısım ne yapar? Rabbinin arşını taşır. Elledine yahmiluna arşa ve men havlehu yusabbihuna bihamdihi bihamdi rabbihi ve yu'minuna bihi ve yestaghfiruna lilladina amanu. Arş'ı taşıyorlar. İşleri Rabbin arşını taş Bunlar da meleklerin bir şeyleridir. Melekler iyidir, gaybi bilirler mi? Gaybi Allah'tan başka kimse bilmez. Melekler gayb bilmez. Meleklere ne tebliğ oldu onu bilirler. Onun için Allah Subhanahu ve Teala Bakara suresinde "Kâlû <gülüyor> subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ 'allemtenâ dedi ki ben Adem halife yaratacağım. Dediler halife yaratsan kan dökülür. Çünkü insan oğlundan önce cinler yer üzerinde yaşamışlar. Kan dökeller Ondan sonra dedi ben bildiğimi siz bilemezsiniz. Adem'i getirdi. Öğretti ona şeyleri. Baktılar bular eşyaları, dünyadaki isimleri öğretti ona. Ondan sonra baktılar ki bular Adem her şeyi biliyor. Ondan sonra dedi meleklere bular nedir? Dediler biz bilemeyiz. Ne öğrettin bize onu biliriz. Adem Oları tekrarladığında dediler Sübhaneke. Biz bil, bilmez. Sen bize ne öğretmişsiniz? Onu biliriz. Bu da neye etti Melekler gaybi bilmezler. Evet. Melekler hakkında sıfatları çok olur. Biz mecburuz. Bu sıfatları teker teker açılamaya neden? Neden açılamayacağız bunları? Yoksa kısa geçebiliriz. Çünkü melekler hakkında çok uyduruk şeyler var. Yanlış fikirler var, yanlış şeyler var. Onun için biz mecburuz burada doğrusunu anlatacağız inşallah. Vela üçü biraz uzasa da ama doğrusunu anlayalım, doğru inanalım inşallah. Bugün de bu kadar inşallah önümüzdeki derste bu konuyu devam ettiririz. Velhamdülillahi <gülüyor> Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Seyyidil Musalin, Nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein.